Günaydın. Bugüne başarıya ulaşmış bir kampanya haberiyle başlıyoruz. Bu başarı özellikle bilgisayar oyunu sevenleri mutlu edecektir. İzmir'den Sefa Acarsoy, Finans Bank'ın en para uygulamasına karşı başlattığı kampanyayı 1388 kişinin desteğiyle kazanmış. Spotify, iTunes, App Store, Google Play, Facebook ve Steam üzerinden yapılan yeni düzenleme, Türk oyuncuların orijinal oyun alması açısından teşvik edici olmasının yanında, Maddi açıdan da rahatlatıcı. Birçok oyun severin en kart almak istemesine karşın kampanyanın 31 Aralık'ta bitecek olmasından dolayı uzak duruyordu. Kendisi bu gibi uygulamaların devamını isteyen 1388 kişinin desteğiyle Acar Soy sadece kampanyasının talebini gerçekleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda para uygulamasının ilgili bilgisayar oyunlarını kapsayan kampanya da bu sayede genişletildi. Artık Windows, Store, Xbox, PlayStation ve Deezer Platformlarında da geçerli olacak. 2015 yılında konsollara beklediğimiz harika oyunlar olduğunu düşünürsek mükemmel bir haber diyebiliriz demiş Sefa Acarsoy bu kampanyasında. Ve günün ilk kampanya haberi içinde şimdi Iğdır'dayız. Iğdır'dan Nida Avcıoğlu'nun başlattığı kampanya bir saatli bomba niteliğinde olan Metsamor nükleer santralinin kapatılmasını Ermeni ve Türk mercilerinden talep ediyor. Santral 1977 yılında inşa edilmiştir. Iğdır'a 16 kilometre uzaklıktadır. Nükleer santralin kurulma aşamasında Sovyet bilim insanları bu nükleer santralin Ağrı Dağı-Fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle yapılmasına karşı çıkmışlardır. Yine aynı şekilde bu santralin bölgedeki yeraltı sularına radyasyon sızdırması ihtimali de o dönemde gündeme getirilmiştir. Ancak bu olumsuzlukları dikkate almayan, Sovyet bürokrasisi santralin yapımını onaylamıştır. Mevcut eski Sovyet nükleer santral teknolojilerinin en eskileriyle inşa eden ve teknik olanakları yetersiz olan santral, birinci derecede deprem bölgesinde bulunmaktadır. Ermenistan 1988 yılında çok büyük bir deprem geçirmiş ve binlerce kişinin öldüğü bu depremde nükleer santral, Ciddi derecede zarar görerek uzun süre kullanım dışı kalmıştır. Ancak Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle yaşanan savaş, ülkenin gittikçe fakirleşmesine ve enerji ihtiyacının artmasına sebep olmuş bu nedenle de bir türlü kapatılamamıştır. Şu ana kadar 106 civarında kaza geçirerek tehlike sinyalleri vermiştir. Bu santralin bölge için ne kadar tehlike olduğunu kavrayan Avrupa Birliği de, Sürekli kapatılmasını istemiş hatta Ermenistan 25 Ocak 2011'de Avrupa Birliği konseyine üye olurken santralin kapatılması şartını koymuş. Ancak Ermenistan artan enerji ihtiyacını ileri sürerek burayı kapatmamıştır. Bunun üzerine Avrupa Birliği santralin kapatılması için 100 milyon euro vermek istemiş ancak bu parayı yetersiz bulan Ermenistan Başbakanı Robert Koçaryan 1 milyar euro talep etmiştir. Bunun sonucunda Avrupa Birliği de vazgeçmiştir. Ermenistan yönetimi Türkiye sınırına 16 kilometre mesafede bulunan adeta bir saatli bomba olan nükleer santralinin 2026 yılına kadar işletilmeye devam edileceğini açıklamıştır. Iğdır'da her geçen gün kanser hastası insan sayısı artmakta, sakat bebek ve hayvan doğumları görülmektedir. Bölge halkı her geçen gün sağlığını kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Bu santral sadece Iğdır için değil, civar şehirler ve ülkeler için de çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır olası bir nükleer kaza sonucu radyoaktif gazların atmosfere saçılması durumunda sadece çevre illerin değil çevre ülkelerin de etkilenmesi muhtemeldir. Nükleer yakıtını koruyacak bir koruma Çernobil'de bulunmadığı gibi Metsamor'da orada da bulunmamaktadır ve bu tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir." diyen Nida Avcıoğlu kampanyasına desteğinizi bekliyor. Bu nükleer santralin bir an önce Kapanması için Ermenistan Başbakanı'na seslenmiş. Günün ikinci kampanyası için şimdi de Ankara'dayız. Mehmet Nurkut İlhan kampanyasını tiyatro sahneleri halkındır diyerek başlatmış. Diyor ki ülkemizde devlet ödenekli ve özel tiyatro salonları her yıl kapanıyor. Devlet idare eden siyasi otoritenin böyle bir derdi olmadığı için tiyatro salonlarının kapatılmasına karşı da hiçbir şey yapılmıyor. Tiyatro salonlarının önemi halk için vurgulamak ve sahnelerin kapanması için tedbirlerin alınması ve yeni sahnelerin açılması, yurt sattığında tiyatro sahnelerinin olması, oyuncularla seyircinin buluşmasının desteklenmesi için bu kampanyayı başlattım diyor. Ve Change.org'da da tiyatroya destek için kampanyaları ve imzaları bekliyor. Günün son kampanyası şimdi de eğitim konusunda açılmış. Erzurum'dan Emre Fayatörbay. Kampanyasını yüksek öğretim yasasının 50D maddesinin kaldırılması için başlatmış. Diyor ki gariban genç bilim adamları lisansı bitirip yüksek lisansa başlar ve aynı zamanda 2547 sayılı yüksek öğrenim yasasının 50D maddesine göre enstitülerde araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar. Devlet bu kadroda görev yapmayı burs olarak görür. Bu gençler 30'lu yaşlarda yani yolun yarısına 5 kala doktoralarını bitirirler. Ondan sonra başlar asıl ızdırap. Bir yandan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yoğunluğu, öbür yandan hayat gayresi. YÖK geçen yıl doktorasını bitirerek kapının önüne konulan gençler için çözüm bulmuş ve 6 ay kadar kadrolarında çalışmalarına izin vermişti. 1 Şubat 2013 günü toplanan YÖK kurulu, 2013 1.35 sayılı kararında A şıkkıyla 2013 Haziran'ında doktoralarını bitirenlerin 31 Aralık 2013 tarihine kadar bu görevlerinde çalışmalarına karar vermişti. İyi güzeldi, bu sorun sadece geçen yılların sorunu değil ki son senelerde doktoralarını bitirenler ne olacak? Kamu uygulamalarından bir sene öyle, bir sene böyle yapılmaz ki. Alırsınız bir kararı, her zaman uygularsınız. Bu işler genel kurul kararı ile geçici çözümlerle halledilmemeli, her zaman geçerli yönetmelikler ve hatta kanun maddeleriyle kesin çözüme kavuşturulmalıdır. Ne yani herkes İTÜ araştırma görebilir gibi İhsan Bayramı açsın? Yukarıdaki genel kurul kararında yer alan geçici maddeyle doktorasını bitiremeyip üniversitelerle ilişiği kesilenlere Görevlerine dönme hakkı veriliyor ama bugün doktorasını başarıyla tamamlayan gençler tezlerini savundukları gün kapının önüne konuluyor. Bu durumda olan pek çok genç var. yok bir planlama yapıp strateji belirlemeli ve doktorasını bitiren 50 değerlileri sokağa bırakmamanın yollarını aramalıdır. Önce yapılacak iş bu durumda olan gençlerin tespiti ihtiyaç varsa kendi üniversitelerinde yoksa ihtiyacı olan üniversitelerde görevlendirilmek için Doktoralarının son 6 ayında girişimde bulunmak. Bu durumdaki gençlerin yardımcı doçent olarak görevlendirilmesi için hiçbir engel çıkarılmamalı. Atama şartlarını yerine getirmiş gençler derhal öğretim üyesi olarak görevlendirilmelidir. Yok, 50 de araştırma görevlilerini deli etmeden çözümü bir an önce bulmalı, hayata geçirmelidir, diyor Fayet Örbay. Siz de yüksek öğrenim öğrencilerine destek olmak istiyorsanız Fayet Örbay'ın kampanyasını imzalayabilirsiniz. Ama unutmamak gerek, doktora sadece akademisyen olmak için alınan bir derece değil, ve üniversitelerinde her doktorasını tamamlayana kadro verme gibi bir zorunluluğu tabii ki yok. Değişim rüzgarları yeni yılda ve bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın 7.50'de yine buluşmak üzere. Esen kalın.